Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programında daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Bugün e, sizinle az önce sohbet ederken... ...ömür üzerine biraz konuşalım Eyvallah. diye aklıma getirdim. <gülüyor> e, yani sizin biriktirdiğiniz tecrübelerden... ...kelamı kibardan... E, ...yani sizin tecrübeniz... ...benden fazla yani... ...çünkü çok yoğun yaşıyorsunuz... ...biz de ya yavaş yaşadık ve yavaş gidiyor şimdi geldi... ...biz ben dertlilerle uğraşıyorum... ...hocam... Ama ...siz elinde şifa tutun. şifa sahiplerine... Yani. ...o kadar e, yürek yüreğe... ...değmişsiniz ki... ...onları duymaya çok ihtiyacımız var... ...siz toplumun... El, toplumun ...nabzını tutuyorsunuz değil mi öyle yani... ...biraz öyle oluyor tabii... E, ...bizim mesleğimiz için... Bir Fransız e, yazar. Elem doktorluğu diyor. Ha. Benim çok hoşuma gider. Elem çiçekleri gibi bir şey bu yani. <gülüyor> e, ele, elemi dinlemek. Elemin lefler, arkındaki lefler mal, ele evet, çiçekleri, elem çiçekleri bu ediler. Evet. Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz diyor. Ne yapayım? Evet. Bağı dehrin Bağı dehrin evet. hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz evet. neşatın evet. da, gamın evet. da, rüzgarın, rüzgarın görmüşüz. Rüzgarın Güzel. Oradaki rüzgar gün demek malum. Farsça. Ruz. Ruz. Evet. Rüzgar. Ruzgar. Evet. Rüzgarın görmüşüz evet. yani. Evet. Hayat böyle bir şey. Ben eee mühendisim biliyorsunuz. Evet. Bizde sinüs eğrisi çok mühimdir Sinüzoidal hareket Hı -hı. hareketi. Gider gelir. E, yani biz ...titreşimleri... ...teorik manada sinüzel... ...sinüzoidal hareket olarak ifade ederiz. Onun denklemi de vardır. Bir iner bir çıkar sinüs hareketi... ...sıfırdan başlar. Bir Hı -hı. iner bir çıkar. Hayat böyle bir şey. Maksimaları vardır, minimaları vardır. Hiçbir zaman sabit gitmez. Doktorlar şey çekiyorlar... ...elektrokardiyografi... ...grafik. Sonra o çizgi düz olunca... eksim oluyor hasta. Hayatiyetin şey, bittiğini gösteriyor. Hayatiyetin bittiğini Hı -hı. gösteriyor. İşte... Hayat böyle bir şey ee, Bir aziz Oğlum derdi her zaman yağmur kar Olmaz her zaman da güneş açıp Bahar gelmez Yağmur karın arkasından güneş açar Güneşin arkasından Yağmur kar gele, gelebilir Her vaktin kıymetini bilmek lazım Çünkü insan İzafi Hareketi İzafi tahsisatı Fark eden bir varlık Yani bu dünya zıtlar dünyası e, e, iyiliğin güzelliğin kadirini elem olmasa bilemeyiz hep öyle zannederiz mesela çocukluk öyledir büyükler e, çocuk küçükken elemi çocuktan saklarlar şahsiye sağlam teşekkür etsin diye sonra yavaş yavaş 3-5 yaşına gelince yavaş yavaş elemi de sahneye çıkarmaya başlarlar önce hep iyidir 3 yaşında 4 yaşında bazen 5 yaşında ama şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tabii siz benden biliyorsunuz bunları. Adam 25 yaşında geliyor hala elen bilmiyor. Birdenbire karşılaşınca ya oluyor. Niye efendim baba ve anne çocuğu hıfz ediyorlarmış? Böyle hıfz olmaz. O çocuğa öğreteceksiniz yani. Hayatın ne olduğunu, zamanla nasıl geldiğini, nasıl bittiğini. Evet. E, şimdi şöyle bir problem var hocam. E, çocukları böyle çok pamuklara sarıp sarmalamanın evet, evet. iyi anneli babalık olduğunu evet. zannediyoruz. Ee, çocuklar da dünyanın belalarından, sıkıntılarından tamamen emin oldukları yanılsamasıyla büyüyorlar. Evet. Ve hep hak ettikleri, hep almaları gerektiği yanılsamasıyla büyüyorlar. Aynen öyle efendim, evet. ee, bu bir tür şımarıklık yaratıyor. Ee, hiç unutmadığım bir şey, böyle değişik programlarda ifade etmiştim. Bir gün böyle bir e, beyefendi danışmaya gelmişti bana. Dedi ki benim çocukluğum çok mahrumiyetle geçti hı hı. Ee, bir oyuncak bulamazdım yani oynayacak bir şey bulamazdım işte kap kacakla oynardım tencereyle oynardım ama bir oyuncağım olsun diye hep içimden geçirdim gel zaman git zaman biraz varlık edindim ve ilk e, yurt dışına gittiğim ilk seferinde iki e, bavul dolusu oyuncakla döndüm ebedi kendisi için <gülüyor> aslında çocuğu için alıyor ama aslında kendi Kendisi. doyurulmamış çocukluğuna oyuncak alıyor aslında. Ee, sonra çocuğum 3-4 gün çok mutlu oldu. Bol bol oynadı oyuncaklarla. Sonra bir daha onların yüzüne dönüp bakmadı. Ve bir daha da aldığım hiçbir oyuncak onu heyecanlandırmadı diyor. Ee, bununla ilgili İngilizce yazılmış bir kitap var. ...çocuklara çok fazla ayrıcalık vermek... ...çocuğun ahlakını, karakterini bozar diyor. Evet, evet. Çocuğu biraz hani demir tavında dövülür misali. Acıyla, hayal kırıklığıyla, üzüntüyle de eğitmeyi başarmak tabii, lazım. Tabii. Yani bizler çocuklarımızın önüne her şeyi e, sermekle... ...iyi anne babalık yaptığımızı Biz zannediyoruz ama... Evet. ...onları işte rüzgara... Hazanın, Efendim Bağdehrin Hazanın ve Baharına e, hazırlayamıyoruz. Evet. Yani Bahara hazırlıyoruz da Hazanı hazırlayamıyoruz. Bir de şu var, yani benim Bahar tabii insanlarla konuşuyoruz, hala temasımız devam ediyor. Ben yapmadım çocuğum yapsın, ben görmedim çocuğum görsün. Ya senin kaderin ayrı, onun kaderi ayrı. Yani sen yapmadınsa o senin kaderin. Belki yaptıkların yeterdi, onu da fark etmiyorsun. Yani çocuğunun kaderi ayrı. O, o, o da daha beter bir negatifite yaratıyor çocuk terbiyesi üzerinde. E, ve ben yani görüyorum e, insanlar yani reşit oluyorlar. E, Baya ilerliyorlar yaş itibariyle. Yani mesela adam 30 yaşında hala çocuk gibi düşünemiyor, sevemiyor. O da çok mühim yani sevmekte bir ruhi, enerji işi. Sevemiyor, bağlanamıyor, inanamıyor. Hocam çok enteresan bu söylediğiniz konuda da neşredilmiş bir çalışma var. Tutuklanmış yetişkinlik kitabın adı. Yani, Arrested Adulthood. Çok ee, güzel. Diyor ki günümüz toplumu insanları ergen kalmaya zorluyor. Büyüyemiyor insanlar. Çünkü modern kapitalist medeniyet insanları sürekli harcama üzerinde tutmak istiyor. ...en iyi harcama yapan kitle de ergenler. Çünkü evet. fazla düşünmüyor, düşünmüyor... ...yapacağı harcama üzerinde. Sonuçları ne olur diye çok hesap etmiyor. Dolayısıyla... ...bir türlü büyüyemeyen... ...hep gençliğin... E, ...işte tüketim alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen... ...işte... ...hiç yaşlanmamış gibi yaşamak isteyen... ...bir yeni kitle oluştu. Evet. 40 yaşına geliyor adam... ...50 yaşına geliyor hala yaşlanmadım diyor... ...mümkün mü ya o yani? Yani fizyolojik olarak... Ergenlik malum yani e, nefsi emmarenin dirildiği e, ortaya çıktığı bir vakit ama onu akıl ve kalbin eğitimiyle bir e, düzene sokmak, bir inzibat altına almak lazım geliyor. İşte kapitalist düzen nefsi emmareye hitap ettiği için onun inzibat altına alınmasına izin vermiyor. Yani hem akıl eğitilmiyor hem kalp eğitilmiyor. Efendim şimdi üniversite imtihanda şu puanı aldı o akıl eğitimi değil. O bilgi e, yüklemesi. Çünkü yani aklın eğitimi nasıl temiz yani iyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneği. Bu yok insanlarda. Kalbin eğitimine hiç girmeyelim. Aman Rabbi yani. <gülüyor> Sevme ve sevmeme. E, sevdiğiniz zaman e, merhamet sahibi olursunuz. Şefkat sahibi olursunuz. Hoşgör diyorlar. Hayır. Müsamaha sahibi olursunuz. Hoşgörmezsiniz. Burada da ben bunu sık sık söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Ee, müsamaha, cemahtan, cömertlikten geliyor kelime. Ne, ne demek? Kadar önemli. Para, para, hı hı. para vererek cömertlik değil. Siz bazı şeylerde kendinizden vererek cömertlik ediyorsunuz. Hı hı. Yani o insana yanlış yapıyor, onu hoş görmüyorsunuz. Ona birazcık daha fırsat veriyorsunuz, ikaz ediyorsunuz ve onu. ...hak yoluna doğru yola... ...çekmeye çalışıyorsunuz... ...hoş görmek... ...ayrı bir hadise... ...dilimize maalesef yanlış kullanılıyor... ...hocam onu bir kez daha... ...unutmayalım diye bir tekrar edebilir miyiz... ...müsamaha nereden geliyor... ...müsamaha semaattan geliyor... Semahattan. ...cömertlik... Cömertlik. Biz ...cömertlik deyince hep para vermek anlıyoruz... ...efendim evet. cömert adam ne yapıyor... ...fakere fukaraya para veriyor... Evet. ...öbür cömert adam ne yapıyor... ...öbür cömert adam... ...kendi içindeki değerlerden... E, ...dağıtıyor... ...tasadduk ediyor... ...tahammül ediyor ötekisine... ...bir hak var, bir nizam var... ...bir muhabbet var... ...öbür adam bunları çiğniyor... ...fakir çünkü o noktalardan... ...ona kendi değerlerinden ikram ediyor... ...yani manevi tasaddukta bulunuyor... ...dolayısıyla o çok mühim bir şey... ...e bu kalp eğitimi bu... ...e bunu bilmiyor çocuk adam... ...koskoca adam... ...35-40 yaşına gelmiş... ...sonra öyle bir hayat karşılaşıyor ki şaşırıyor. Benim arkadaşlarım var. Yani benimle aynı yaşta. Çocuklara diyorlarmış ki siz bizim hayatımızı mahvettiniz. Çocuk dedi de 45-40 yaşında insanlar yani. Hı -hı. Ben ne yaptım diyor. Anne baba çocuğa böyle hitap ediyor. Hayır tam tersi. Çocuk, çocuk anne babaya yani. hitap ediyor. Benim hayatımı mahvettiniz diyor. Hı -hı. Çünkü da fark etmiyor. E, ona tabii çok zor anlatıyorum. Çok sevdiğim yaşlı insanlarız. Biz artık on, birbirimizi ...hoş tutmamız lazım... E, ...çünkü... ...hep önünde bir sütre olmuş... ...eleme, derde, probleme karşı... ...artık Aha. olamıyor... E ...çünkü zamanı geçmiş... ...maddi imkanı yetmiyor, sağlığı yetmiyor... ...vesaire, vesaire, vesaire... Sonra çocuğun istekleri artmış... ...artık... orta yaşlı değil... ...pardon genç değil, orta yaşlı bir adam olmuş o yani... ...veya bir hanım olmuş... E, ilk defa karşılaşıyor... ...kırk yaşında bir problemle... ...babası annesi çözemiyor... Bu vakte kadar çözmüşler diyor ki hayatımı mahfettiniz. arkadaş da benimle dertleşiyor ben bir şey söyleyemiyorum tabi yani çok sevdiğim 50 yıllık 60 yıllık dostum belki yani meslektaşız vesaire vesaire bunlar başıma geldi gördüm ki arkasında çocuk yani 5 yaşında 6 yaşına itibaren anlama başlıyor gayet net bu 4 yaş 4 ay meselesi var yani ya o çok mühim bir nokta o anlıyor insan insan varlığı idrak ediyor yani temiz başlıyor O, o yaşta hı hı. Onun için o yaşta malum elif cüzüne Başlatıyorlar temiz Neticede hı hı. Bu insanlar e, Hayatta çok e, Şeysiz kalıyorlar yani Savunmasız diyeyim ve tabi yani Cenab-ı Allah'a iltica etmesinde Bilmiyorlar e, Peki ben kendime Peki sen biliyor musun diyorum Aman yarabb biliyorum yani Onu Allah öğretsin bana diyorum yani ee, bakımdan yani buradan ben bir dedeyim torunlarım var ergene geçen var daha yeni doğan var vesaire Hı -hı. Ee, hani öğüt vermek çok hoş bir şey değil ama hani bir tecrübemi aktarayım Hı -hı. aziz dinleyicilerimize çocukları e, belli bir yaşa gelince işte 4-5-6 her neyse hayatın eylemle ilgili de yavaş yavaş birdenbire yani aşırı yükleme yapmadan tanıştırmamız lazım. Artık akil bir olunca onları da hayatın elemlerinin bir tarafından tutmalılar. Diye düşünüyorum. Evet. Hocam aslında bununla ilgili e, ailelerin yapabileceği şeyler var. Çocukları çok korunaklı yetiştirmek yerine zaman zaman ellerinden tutup, kollarından tutup e, işte mabetlere götürmek, hayatın daha kırılgan olduğunun görüldüğü mesela mezarlıklara, kabristanlara götürmek, e götürürler de hast hastanelere tabii. götürmek, evet, evet, daha yoksul insanlarımızın... yaşadığı evet. mahallelere götürmek, hele, hele, hele, evet, hele, evet, hatta oradan arkadaşlar edinmelerini sağlamak, onlarla vakit geçirmelerini sağlamak, oraya beraber bir yardım götürmek, yani e, bu bizde olanın e, bir başkasında olmadığını Dolayısıyla bunun için şükretmek gerektiğini ve bunu da paylaşmak gerektiğini e, onlara hissettirmek. E, sahip oldukları için şükran duymalarını sağlamak. Şükran duygusu çok mühim hocam. İnsanlar bir şeyi hani tabir caizse çantada keklik olarak görmeye başladıkları zaman. Bu çok güzel bir tarih, <gülüyor> evet. evet. Bu, benim <gülüyor> diyor, yani? e, bu benim hakkım diyor değil mi? Bu benim hakkım diyor. Daha fazlası lazım tabii, diyor. Tabii aynen öyle. Şey. Bir delikanlı. ...benim takip ettiğim bir delikanlı... ...anne babasına şöyle diyordu... ...sen niye sabancı olarak koç olarak... ...dünyaya gelmedin... ...ben niye koçun oğlu değilim... Ama ya. ...ben niye sabancının oğlu değilim... ...ki hali vakti gayet... ...yerli yerinde olan bir ailenin evladıydı... ...daha da fazlasını istiyor... ...göz doymazsa... Evet. Yani, ...o bahsettiğin ailenin çocuğu olsa... ...gene göz doymaz... ...niye rakıferler değilim der yani bitmez... evet ...çünkü aradığı şey orada değil aradığı şey ol aradığı şey başka bir yerde o manevi tatmin arıyor ama maddi dünyada bulunmaz yani tabi maddi yani bir şey anlatabilir miyim tabii, bu mesela Hı -hı. böyle söylerken tabi insan hatıralar göz önünden geçiyor mesela ölümle yakından tanıştığım bir hatırayı anlatmak isterim size Mehmet Peder'in bir dostu vardı hemşerisi Trabzonlu ve o hiç şeyini değiştirmemiş hafız hamdi efendi Hı -hı. Şivesini bir imam yani işte normal bir İstanbul'da yaşıyor oğlu Vadi Hafız Recai Efendi o da bir imamdı e, bu arada sırada bize gelir 6 ayda bir e, memleketten anlatır vesaire e, babamla temasları bu kadar ama babam onu severdi yani bir memleket bir Trabzon hatırası gibi bu zat vefat etti babam dedi ki cenazeye gideceğiz ben liseye gidiyorum şimdi ben yani biliyorum pederin yakın dostu bir yakın dostunu kaybetmiş bir adam Beyazıt'ta oturuyoruz Yavaş yavaş camiye doğru yürüyoruz İkindi vakti bahar Bahar çok güzel bir mevsim Yani hiç ölüm akla gelmez Baharda yani Ve hoparlör daha yok Cenaze selası okunuyor Bir ağır hava çöktü üzerimize Tabii hayat böyle bir şey Gittik cenaze namazını kıldık İşte Cenazeyi uğurladık vesaire şimdi hatırlayan anlıyor babam belki bana ihtiyaç duydu yani yanında evet. bir yani işte siz kaç yaşındaydınız hocam o 14-15 olabilir yani Hı. o yaşlarda bir de anında ne diyorum ki yani benim de yani böyle bir deneyimi yaşamamı istedi çünkü kendisi de yaşlı bir insandı herhalde dedi yani bir Hı. emrak vakı olursa bu çocuk da şimdiden alışsın gibilerinden o resim böyle bir pitores gibi aklımda yani. Beyazıt camine doğru yürüyoruz. Daha Menderes Beyazıt Meydanı'na el dokunmamış. O yıllar demek işte 55-56 filan o yıllar el vurmamış. Havuz vesaire cami, küllük, üniversitenin kapısı ve minavelerden ikindi e, namazdan önce e, cenaze salatı okunuyor. Hafız Hamdi Efendi Musalla'da da yatıyor. Rica Efendi oğlu başında vesaire. Böyle bir resim aklımda kalıyor. Kabistan'a git gitmedik. Ama ona, o, o şeyi hatırlıyorum yani. Ona benzer ben de... Çok... Babanız da merhum sizi yanında istemiştir. Hem sizin belki terbiyeniz açısından olgunlaşmanız açısından hem de size ihtiyaç duymuştur. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, çok enteresan tedailer birbirini takip ediyor. Ben e, rahmetli babamı kaybettiğim Bana zaman o eder. öyle bir ...tabii çok ani bir kayıp olmuştu... ...Allah rahmet eylesin... Ee, Abi, ...o kadar yüreğim yanıyordu ki... ...hocam... ...bir tek şey beni böyle biraz... E, ...içimi... ...ferahlatıyordu... ...akşam... E, ...küçük oğluma böyle sarılarak uyumak... ...çünkü o bana canlılık veriyordu... ...hayat devam ediyor Hayat yani... Devam ediyor. E, ...onun o küçük bedeninde... E, ...o daha o da o zaman belki 3 yaşında filan... ...hayatın devam ettiğini... ...bizden sonra da devam edeceğini, devam edeceğini... ...o hissi almak... ...azıcık bir şey yapıyordu... ...ferahlatıyordu içimi, tabii... ...o ilk günlerin yakıcılığı içinde... Tabii. ...onu bahsediyorum... Yani, ...mesine o bende çok mühim bir evet. şeydir... ...yani bir hatıradır... ...dediğiniz çok doğru... ...yani onun, o da... ...yani bir genç insanla beraber... ...olmanın ihtiyacını... ...ruhen hissetmiştir... ...ama hmm. bir yandan da... ...benim böyle bir süreci tatmamı... E, ...şey yapmıştır yani diye düşünüyorum... ...evet... ...yani çocukları... E, ...bir ara bir tartışma vardı... Şimdi ...camilere sokalım mı sokmayalım mı diye... ...çocukları muhakkak... ...camilere sokmak lazım... ...o caminin havasını teneffüs etmelerine... ...izin vermek... ...orada oynamalarını... ...pelende atmalarını Aynen, efendim... Evet, tabii. E, Caminin her köşesini sevmelerine müsaade etmek lazım. Evet. Yaramazlık yapmalarını orada müsaade etmek lazım. Ee, çünkü e, o havayla büyüyen işte Kabristan'ın ruhaniyetini hisseden efendim, e, bir cenaze namazı nasıl kılınır gören e, bir çocuk ruh koordinatlarını da belirliyor aslında. Yani ben buraya aitim. Evet. Bu dünyanın insanıyım. Benim ruhum burada kalbim burada atıyor e, hissiyatıyla evet. e, büyüyor. Bunun çok mühim olduğunu düşünüyorum. Günümüz toplumunda e, çocuklar iki cami arasında bir namaz kalmış gibi. Ne doğuya aitler ne batıya, batıya ait. aitler. E, bu küreselleşmenin yarattığı en büyük e, sıkıntı ruhsal köksüzlük hissi. Evet. Hiçbir, Hiçbir yere, yere ait, ait olmayan evet. derinlik yaşayamayan e, gençler. ...dolayısıyla çok kolaylıkla... ...popüler kültürün yemi haline gelebiliyorlar. Evet. Tabii bu... ...yani ölüm belki bu... ...yani hazanın en ekstrem... Hı hı. ...noktası... ...ama mesela... E, ...hayat her zaman... ...sizin düşündüğünüz gibi gitmiyor... ...maddi olarak kazanamıyorsunuz... ...veya eşten dosttan beklediğiniz alakayı görmüyorsunuz... ...veya çocuğunu istediğiniz gibi okumuyor... ...hayat her zaman güneşte değil... ...buna kadar da insanın alışması lazım... Bu da geçer yahu diyebilmesi lazım ve ben diyorum ki yani insanın nasıl eskiden ihtiyat akçesi derlerdi hı hı. hani evde biraz ihtiyaç ak akçesi hı hı. bulunur manevi bir ihtiyat akçesi de bulunması lazım o ne o merhamet ve müsamaha ve şefkat yani kalbinizin bir köşesinde hem öyle çok da derinde değil biraz üstler çünkü hemen kullanmak lazım gelebilir eee biraz manevi ihtiyat akçesi bulunması lazım. Merhamet gibi, şefkat gibi hususen yani ve müsamaha gibi. Siz iyi yapacaksınız, o yanlışı yapacak, siz iyi yapacaksınız. İnsan yani Cenabı Allah'ın büyük bir lütfu, görmem diyor ve görüyor bir müddet sonra. O tahammülü göstereceksiniz insanlara karşı. Böylece Hazan ve Bahar zaten o zaman hayat güzel oluyor. Hep bahar olsa kıymetini bilmeyiz. Hep kazan olsa kaldıramayız biz bunu yani. E, dolayısıyla. E, böyle... Bir gülün solmayacağını bilsek o bize yine de güzel gelir miydi diye gelir soruyor mi? birisi. Tabii tabii. Bir ömrün bitmeyeceğini bilsek o bu kadar her an bu kadar kıymetli olur muydu? Evet. Sonsuza kadar uzayacak bir şey bize o kadar kıymetli gelmezdi herhalde. Evet. Güzellik zeval bulmakla kayın hocam. Doğru. ...bir şey zeval bulacaksa... Yani ...güneş bat, batacağını biliyoruz... ...o yüzden güzel Ve geliyor... ...batarken çok güzel değil mi güneş... ...batarken de güzel, evet. doğarken de güzel... Evet, evet. Ee, ...ömür de öyle ömür aslında... De öyle, evet. ...doğarken de güzel... ...batarken evet. de güzel... ...yeter ki bunun e, sadece... E, ...bu dünya hayatıyla... ...sınırlı olmadığını şimdi, bilelim... ...şimdi bir beyit geldi... ...yardında mı doğduğun zamanlar... ...sen ağlar edin gülerdi alem bir öyle ömür geçir ki olsun. Mevtin sana hande halkamatem. O Mevtin <gülüyor> sana hande olsun. ...dörtlükmüş evet. bu meyveleri <gülüyor> değilmiş. Eyvallah. Bir e, Yadında mı doğduğun zamanlar diyor şair. Evet. Kendisine de sonra biliyor yani. Yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, bebek ağlar. Tabii. Güler de alem. Tabi. Zevkli neşat vakti. Çocuğumuz oldu, torunumuz oldu. Maşallah ne güzel. Tabi. Bir öyle ömür geçir ki olsun. Hı -hı. Mevtin sana hande halka Hı -hı. Matem. cenab Cenabı Mevlana'nın mevti Hı -hı. diyor ki şey bir aruz visel vakti düğün gecesi diyor yani. Hı -hı. Mevtin sana hande halka matem Cenab Allah böyle iyi kullar ile bizi inşallah karşılaştırsın. Amin. Onların sohbetinden evet. nasip olalım. Ha bu sohbet yani Cenab Allah'ın böyle şey, yakın kullarıyla olan sohbet İlla bu dünyada olması gerekmiyor Bunlar yazmışlar bırakmışlar Birisi bir şey söyler Mesela benim şu anda Şuralarda aklıma takılan Dünyaya gittim gelmeye Dünyaya geldim gitmeye Hazreti Niyazi'den Dünyaya geldim gitmeye Hüsn ile an seyretmeye diyor yani <gülüyor> Hazreti Niyazi i̇şte Bunu o... aşk diye Söyleyen de var mı hocam Yok Aşk, Aşk ile an seyretmeye. Yok, Hüsn ile hiç duymadım onu. Hüsn ile an seyretmeye. E, Hüsn Arapça güzellik demek. Hı -hı. An Farsça hem güzellik hem de güzelliğin bir alımı var ya cazibesi. Hı -hı. Yani güzel ama cazip. Soğuk güzel derler bana. Bunun için geldim dünyaya ben diyor hakikaten yani o öyle baktığınız zaman e, işte bu da bir nasiptir. bu da bir sohbettir. bir büyükle yani. Gönlünüz açılıyorsa bitmiştir hadise yani o kadar basit. Tabii. Vallahi iki insan arasındaki sohbet imkanların çoğaltılması. Yani iki ayna birbirine bakar Aa, da çoğalır ya sonsuz imgeler. Görüntü sonsuz olur. görüntü evet, olur. Aynanın gibi. Hiçbir zaman iki insan arasındaki sohbetten ayrılan o sohbetin önceki iki insan değildir. değildir. Zenginleşmiş ee, o sohbeti içine almış O sesi içine almış e, Daha farklı bir insandır Sohbete e, Hayatımızda çok az yer açıyoruz Aslında çoğu zaman monolog Olsun istiyoruz yani biz söyleyelim Başkaları evet. işitsin istiyoruz Başkalarının sözlerinin bize Şifa olmasına da izin vermemiz lazım Sanki hocam Karagöz'den bir diyalog geldi şimdi Kacivat'la konuşuyorlar diyor ki Ben söylesem o dinlese o din Söylese ben dinlesem Tabii. Bizi dinleyen Ahibay-ı kiram Safaya Bolsalar diyor Karagöz Bizi dinleyen Ahibay-ı kiram Dostlar evet. Safaya bolsalar Diyor yani evet. İki insanın Safaya bolsalar Evet, yani, evet. Geçen de e, Teyzeniz anlattı bizim hanım e, Vapura binmiş Şeye gidiyor e, Söyleyin Ferbot bandırmaya gidiyor Sorunlar falan da var bir aile geldi diyor. Hı hı. Belli hanımefendi, bey genç yani işte 45 yaşlarında delikanlı çocuk, delikanlı genç kız filan 4-5 kişi kibar, temiz geldi, oturdular. Yerler numaralı. Şimdi birbirine baktılar iki dakika. Herkes diyor cep telefonunu çıkardı. <gülüyor> vapur gidiyor diyor. Marmara, Latif, <gülüyor> oh, Deniz, evet. vapur. Herkes cep telefonunu çıkardı. Şeye girdi karıştırmaya başlıyor. 5 dakika 10 dakika, 15 dakika 1 saat, yarım saat Ay bana afakan pasta onlara bakmakla diyor. Ne Mart'ı görüyor ne adaları görüyor, ne denizi görüyor, ne semayı görüyor diyor. Yani Ne var bunda diyor. yani. Şimdi geçenlerde e, Dünya, Dünya Psikiyatri Birliği galiba ya da Amerikan Psikiyatri Cemiyeti miydi? Hangisi? ...selfitis diye bir hastalık tanımladık. <gülüyor> Selfitis şu... ...günde altı defa... ...selfie çektirip sosyal medyaya... ...koyanlar artık hasta diyor. şey, Psikiyatri Allah. bilimi. Allah Allah. E, çünkü böyle bir şey... ...olmaya başladı. E, sık sık her yerde şak şak... ...kendine e, telefonu çevirip... E, ...kendi resmini çekip... E, çek, ...paylaşan insanlar olmaya... ...başladı. Ben de az önce söylediğiniz beyti değiştirerek... ...şöyle diyorum hocam... ...dünyaya geldim gitmeye... ...aşk ile ben seyretmeye... ...çok güzel... <gülüyor> <gülüyor> ...o kadar insanlar... ...kendi benliğini seyretmeye... ...muhtaç ve... E, ...aç ki... ...hersiz bir yaklaşım... Evet, evet. Evet. E, ...her yerde kendimizi görmek... ...kendimizi seyretmek istiyoruz... ...başkaları bizi seyretsin... E, ...efendim... E, ...bizi beğensinler istiyoruz... ...bu da işte derinliğin... ...kendini sığlığa terk etmesi... Ya. E, mananın surete terk etmesi gibi bir netice doğuruyor. Simsek etmek deyince gene bir küçük anekdot Mehru Mahir Hoca'dan. Benim hoca rahatsızlandı. E, kat bir sıkıntı oldu herhalde. Paşa Bahçe e, Sosyal Sigorta'lara getirildi çünkü yeğeni vardı. Hı hı. E, doktor Bey orada başhekimdi onu oraya şey yaptı. Biz de gittik. Ben zena diyorum işte yeni aslan olmuşum yani 25 30 arası filan o yaşlardayım filan. Ee, gittik ki hoca bir koşta yatıyor 8-10 hasta var şöyle hoca hep bir kenara koymuşlar demek hususi ya o da yok ya mümkün olmadı vesaire ee, İyiyim dedi filan işte oturduk biraz yanında ben üzüldüm ama anladı üzüldüğümü dedi sen dedi böyle yok hocam bir şey yok filan dedim ee, sen dedi ben dünyaya bakmasını severim tabiatı tema aşağı evet dedim yani burada pek kenar yok yok öyle değil dedi ben seyrediyorum. Nasıl, nasıl seyrediyorsunuz? Yukarıda tavandan bir glop iniyor. Kocaman bir cam küre. Beyaz. Bak dedi orada aksi var hayatın dedi. Hakikaten baktım. Cadde gözüküyor böyle. ışık kırılıyor oradan. Ama insanlar şişme. Evet. Otobüsler ince uzun falan böyle. Evet, Bak evet. işte hayatın aksi orada dedi oraya bakıyorum ben dedi. Yani sen merak etme dedi. Yani evet. seyretmesini bildikten sonra tabii, tabii. Her yerde bir şey çıkıyor. Şimdi hep ee, söz söz açıyor. Ee, çok mu dağıttım? Yok yok çok ya. güzel. Ee, e, Hatta Haşim'den bir şey okudu da. Aha. Onu biraz, onu ben, yani ben o şeyi okuyayım ama onu biraz değiştirdi. Nasıl onu hatırlayamıyorum. Hani selgel dedi eşkali hayatı? Ben havza hayalin sularında. O beyaz Küren'in bir şey dedi. Yani avruza oturttu Ben oturtamıyorum şimdi. Selgel dedi eşkali hayatı? Ben havza hayalin sularında. Bir aksiymle Wendran'ın için. Arzın bana ahcarı nebahtı. Yani hayatı, hayatın şekillerini, akışını hı hı. hayal havuzunun sularında ben seyrediyorum diyor. Ama renkli bir akis diyor o. Hayatın kendisi değil. Ne o? Arzın işte e, cemaatı ve bütün nesneleri hayal sularında ben seyrediyorum. Hoca da ben diyordu globun üzerinden seyrediyorum hayatı. Burada diyor hastayım ama Dünyaya bırakmadım diyordu yani. Zaten efendim şimdi yani çok böyle çenem açıldı kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz Eflatun'un gölgeleri gibi yani. Evet, Mağaranın gölgeleri evet, gibi. Evet. İdeler hı. alemi gibi. Evet. Biz mesela ben şahsen tabiata bakmayı merhum validem merhum validemden hı hı. ve Mahir hocadan öğrendim. Tabiattan tefeyyüz etmeyi. Önce annem o da bakardı tabiata. Ve oradan hemen bir başka istikamete giderdi yani. Sebepten müsebbibe giderdi. Hoca da öyleydi. Allah rahmet eylesin. Her ikisine de. Allah rahmet eylesin. Ee, Mahir İz hocanın hatıraları çok zengin. Evet. Kimler kimler yok hakikaten. <gülüyor> Hoca çok acayip bir evet. Değil, evet. Evet yani. Ee, hocam bir Ortaokul talebesiydim, o zaman Bütün Dünya diye bir dergi çıkardı. Ee, orada okuduğum bir hikaye beni o kadar çarpmış ki, e, hala unutamıyorum, sizi anlatırken o geldi aklıma. Ee, i̇ki hasta yatıyorlar bir koğuşta, bir tanesi camın kenarında, e, bir tanesi kapının kenarında, ikisi de yatalak, kalkamıyorlar. İşte ilaçları başlarında duruyor e, ...yatağın kenarında olan... ...aşağıya bakarak sokağa... ...her gün hikaye anlatıyor... ...sabahtan akşama... ...işte şu geldi diyor... ...şu sarı saçlı kız geldi diyor... ...biletçi ona selam verdi diyor... ...işte kasap şuna kızdı diyor... ...filan bir sürü hikaye... ...sabahtan akşama anlatıyor... ...böyle günlerini dolduruyorlar... E, ...yorum yapıyorlar... ...o kız kimdir, ne yapıyordur... ...filan her neyse... E, ...fakat bir gün, bir gece... Kapı kenarında oturan yatan hastanın e, aklına bir hınzırlık geliyor. Bir muzırlık geliyor. Eyvah. Diyor ki niye diyor o seyrediyor ki diyor. Ben de seyredeyim. Hı hı. Yani o bana anlatacağına ben seyredeyim. Ben kendim e, yaşayayım bütün bunları. Ben burada kapının ağzında hiçbir şey göremeden ömrümü tüketiyorum. O ne güzel camdan aşağı bakıyor. Eee. <gülüyor> Bütün lezzetleri o tadıyor filan gibi. Eliyle şöyle bir onun ilaçlarını deviriyor. Aa. Evet o kadar kötülük geliyor içine. Ee, ve o gece hasta vefat ediyor. İlacını alamadığı için sıkışma anında o ilacını alamadığı için vefat ediyor. Ee, neyse o hastayı gönderiyorlar. Ee, katili şeye alıyorlar, o kişinin katilini e, cam kenarına alıyorlar. Bir, bir şeyden yerleşiyor, e, camdan aşağı bakıyor ki kapkara bir duvar. Allah Allah ya. Kapkara bir duvar. Aslında o kişi e, tamamen kendi hayalinden e, bazı hikayeleri anlatıyormuş. Evet, evet. ne güzel değil Hayat böyle bir şey işte yani. Hayat görebilmek hocam, evet. hayal edebilmek, temaşa ettiğimiz şeylerdeki... Eşkali hayat işte o, evet. arzı hayal, evet. Tabii, ee, bazı şeyleri de bizim görebilmemiz. Tabii. Yani herkes her şeye bakıyor, aynı şeylere bakıyor ama kimi eşyayı derinlemesine nüfuz ederek görüyor, kimisi onu satıhta kalarak tecrübe ediyor. Manayı görebilmek Eşyanın iç ardındaki manayı görebilmek Gene bir Küçük çağrışım geldi Bu sohbet böyle gidiyor değil mi? Yani tabii, tabii. Ne, ne güzel Eski Eyvallah. zamanda e, bir tüccarla Bir derviş vapur seyahati yapıyorlar Diyelim ki lavaboya gitsinler isterseniz e, Tabi yolda uzun 3 saat O zamanki yandan çaklıyla Muhabbet olurken makine Buhar makinesi fıs fıs fıs çalışıyor Soruyor vapur bu makine ne diyor diyor derviş tüccara tüccar ne yalamadı bir alacağı varmış aldı da vermez aldı. <gülüyor> Çok güzel. <Evet. gülüyor> Peki diyor sen ne diyorsun diyor sen evet. ne söylüyorsun? Evet. Hayır kayyum Allah hayır kayyum Allah hayır Oh hayvan. ne güzel evet. Şimdi ben deniz makinesi kullanıyorum. Bu evet. bakın ne diyor diye dinliyorum Cırr diye bir şey söylüyor <gülüyor> bana bir şey söylemiyor evet. evet yani bu çok yani e, müminin ferasetinden e, korkun Hazreti Ali'nin evet. bir sözü bu hı hı. baktığın arkasını görür mümin eşkiler dua eder ya Rabbi basiretimizi aç ferasetimizi aç Hadi senin arkasını gör kat gö gözümüzü aç yani bir süre ahval dünya hep hal hep aksiyon, hep eylem, devam ediyor yani. Hep, hepsinin bir hikmeti var. Boş boş iş yok. Abes bir iş yok bu dünyada. Abes gibi görünür, onun bir anlamı vardır. O bakımdan yani sizin duvarda çok mühim bir hadise. Eyvallah. Ee, o hazret, yani hoş hoş zaman geçiriyor. En tatlı zamanı bu hayatın hoş sohbetiyle geçen zamandır diyor şair yani. Çünkü insan insanla muhatap oluyor. Yani iki tane hmm. halife ile muhatap oluyor. İki tane ruhullah birbiriyle muhatap oluyor. Ve hayır konuşuyorlarsa Cenab-ı Allah üçüncüsü benim onların diyor yani. Şer konuşmuyorlarsa diyor yani. Şeytanın tellallığını yapmıyorlarsa üçüncü muhatap, üçüncü e, üye olan o topluluğa benim bir buyuruyor Cenab-ı Allah yani. Tabii. Bir hüsün bir. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. İlla din iman konuşmadan bir şey değil yani Hayır konuşuyorlar insandan bahsediyorlar Geçimden bahsediyorlar Efendim işte maaşla yetmedi çok şükür Günümüze hand ederiz Ne güzel bir söz bitti elhamdülillah Sıkıntı oldu ya bir birader aldırma Cenab-ı Allah her derdin Çaresini vermiştir Bitti tamam Hocam bir, atıf, bir, bir, bir kanaat Kanaat anlayışlarımız da değişti benim rahmetli dayım mesela şeydi bir, bir maaşını arttırdığı zaman kendini zengin sayardı. Tabii. yani Aa, Ne kadar güzel. Yani tamam. olur da bir darlık anında tamam. sıkıntı olmasın borç istemek zorunda kalmayayım Kalayım. diye bir maaş arttırmış olarak hayatına devam ederdi. İşte bu hemen. kadar tamam. Onu bir zenginlik sayardı. Evet zaten e, azizim yani bu gına dediğimiz yani müstani kalmayı Cenab-ı Allah kuluna verirse olur hırs hırsı şeytan verir eğer hırs gelirse siz bir maaşı bir milyon maaş arttırsanız yine tatmin olmazsınız yani o kulunu doyuran Cenab-ı Allah'tır kalbi o doyurur kalbi Allah zikri tatmin eder cenab Allah'ın ismini tabi bir şeyhi müsellikin huzurunda onun izniyle zikrullahla meşgul olduğunuz zaman kalbiniz tatmin olur Ha dünyanın gaylesi bitmez o hiçbir zaman bitmez. Ama o gayeli denizin üzerindeki dalgalar gibi olmak icap eder. Dipte sakin bir su ve inciler dipte. İnciler dipte. İnciler dipte evet. Çok güzel. Hocam bitirelim. Bu, bununla bitirelim. Bununla bitirelim. Bu çok... Bana ait değil. Metaforik bunlar. Yani tabii tabii yok. Kudema, i̇nciler dipte. Kudema'nın söyledikleri bunlar. Dalgıç olmak lazım Gavaz hocam. olmak lazım. Evet. Yani evet. Olmak lazım. Derin suların dalgıcı olmak lazım. Evet yahut Nabi'nin söylediği gibi ilk Nabi'yle başlamıştık. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde biz hezarağın, mest-i mağrurun, humarın görmüşüz. Evet. Eyvallah. Evet, eyvallah. Efendim e, gönül sadasından tepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.